radyo tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu Özel bir gün Yazan Zeynep Nilüfer Özçelik Dramaturg Selma Fındıklı Yöneten Murat Atak Yapımcı Engin Demiray Efektör Hamit Çelik Oynayan sanatçılar Müfit Okan Şenozan Cemile Şule Pervin Ünal Muammer Ahmet Mithat Erdemli Bahtiyar, Halit, Ali Hüroğlu. Birinci polis, Kamil, Cahit Çaran. İkinci polis, Cihan, Cem Balcı. Uğur, Tayhun Eraslan. Tekin, Ahmet Erkan. Burası Ben Bina görevlisi muammer Buyursunlar efendim Öf. Tekin bey de pek havalandırmıyor dedi. İnsan yalnız yaşayınca dikkat etmiyor Böyle şeylere Lazımsa benim hanım gelip temizlesin burayı İsteceksin hemen çağırayım sağ solu silsin Aman hiç gerek yok oldukça temiz sayılır Zaten bir gün bilemedim iki Alo Efendim Ha Uğurcuğum geldim geldim Şimdi girdim ben de. Nasıl? Ha anladım. Hallederim hallederim merak etme. Ben giderken anahtarı tekrar ona bırakırım. Nasıl? Tabii canım döndüğünde başlamış olur inşaat. Toplantıda bir aksilik çıkacağını sanmıyorum. İki gün içinde. Heh, toplantı biter bitmez Safranbolu'ya. Oradan da İstanbul'a döneceğim. Elbette görüşürüz. Dostum benim sağ ol. İnan çok iyi oldu. Merak etme kendi evim gibi bakarım. Tekin Bey'den sana laf getirir miyim hiç? <gülüyor> tamam, tamam. Hoşçakal. İnşaatçısınız herhalde. Hayır, mimarım. Bir iş merkezinin tasarımını yaptım. İnşaat şirketiyle bir toplantımız olacak. Uğur'un çok önemli bir işi çıktığı için... ...yerine beni gönderdim. Yani evin sahibi Tekin Bey'i tanımam ben. Bu küçük değişiklikten Tekin Bey'in haberi yok. Ama önemli de değil zaten. Kendisi yurt dışındaymış. Ben de üf, bir iki gün kalıp döneceğim. Hatta belki yarın sabah dönerim. Anahtarı tekrar sana bırakırım. Şimdi izin verirsen dinlenmek istiyorum. Yeh. Tabi siz yorulmuşsunuzdur. Yol işte. Anladığım kadarıyla burada Tekin Bey'in arkadaşı Uğur Bey kalacaktı. Ama onun işin çıktığı için siz geldiniz. Tekin Bey'i tanımıyorsunuz. Evet Muammer Efendi doğru anlamışsın. Tekin Bey yurt dışında mıymış? Sen bilmiyor muydun? Hayret bu merakla. E, kendisinden sorma fırsatım olmadı. Apar topar gitti işte. Ben Tekin Bey'i de Uğur Bey'i de çok severim. Siz de Uğur Bey'in arkadaşısınız. Sizi de seveceğim o halde. Teşekkür ederim eksik olma. İkisi de pek geçimlidirler. Sizden geçimli olmasınlar. Ee, benimle iyi geçimli demek istiyorsun. Yok canım öyle demek istemedim. Hem bakın gül gibi de geçindik iki dakikada. Muammer Efendi. Adım Muammer'di değil mi? Evet. Bir sakıncası yoksa Muammer. Tamam Muammer hadi. Şimdi rahat bırak da dinleneyim. Eh peki. Ne ihtiyacınız olursa hemen çağırın. Ben iki dakikada burada olurum. Aman ondan eminim zaten. Hadi canım, hadi. İşin de vardır senin. Apartmanda bir sürü daire var. Hadi güle güle, hadi, hadi. Ee, size iyi günler. Hadi sana da iyi günler. Hadi. Ben gideyim artık. Hadi, ha? hadi güle güle. Oh, çattık ya. Ne çenesi düşük adam... Of be Muammer, of be yeter ya. Tekin yok siz kimsiniz Ne olur Tekin'i bulun bana Arkadaşı mısınız sizin ne işiniz var burada Tamam biraz sakin olun lütfen e, Muammer'den sonra siz Ay affedersiniz Tekin ne zaman gelir Neyse ben de beklerim ne yapayım Kaçta gelir e, Beklemeyin isterseniz gelmez Tekin bey yurt dışında diye biliyorum Ben de Safranbolu'dan bir iş toplantısı için Arkadaşımın yerine Ay susun. Dinlemek istemiyorum Ay olamaz, ne yapacağım ben şimdi? Lan, bir, bir dakika, durun ağlamayın. Sesiniz apartmanda çınlıyor. Duyan da bir şey var sanacak. Neyse, hadi içeri gireyim bari. Ben yardım edemez miyim? Artık bana kimse yardım edemez. Ben bittim. Of Allah'ım, ne yapacağım şimdi? <gülüyor> Öleyim de kurtuluyorum. <gülüyor> Allah'ım, lütfen sakin olun, bağırmayın. Keser misiniz şunu? Sorun nedir? <gülüyor> Söz veriyorum yardım edeceğim. Ne olur susun artık. Sahi mi? Bakın kendinizi bile tanıtmadınız. Kimsiniz? Derdiniz ne? Ben Cemile. Ben de müfit. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Tekin benim eski arkadaşım. Yani sevgilim demek daha doğru olur. Yani tam sevgili değil de aman ne bileyim işte. <gülüyor> ne kadar yorucu konuşuyorsunuz Cemile Hanım. Eğer neyseniz işte. Biraz anladığım gibi sorun nedir? ...lafı dolandırmayayım... E, ...tam sevgili değildik... ...çünkü yalnızca ben seviyordum... ...tek taraflı aşk yani... ...sonra beni terk etti... ...isabet oldu... ...ama kötü bir insan değildir... ...vefasız değildir... ...yine de ne zaman dara düşsem ararım... ...çok iyiliğini gördüm inkar edemem... Oh, ...sadede gelseniz... ...sıkıldınız anlıyorum... ...ama işte sorunumu anlatıyorum... ...dinleyecek misiniz... Oh. Bunu attım galiba... En iyisi gideyim ben. Yok yok, lütfen oturun. Tamam. Tamam, dinliyorum. Kusura bakmayın. Ben de yol yorgunuyum. Hadi sizi dinliyorum. Anlatın. İşte tekin hikayem bu kadar. Gelelim asıl meseleye. Ben ben yıllar önce evden kaçtım. Ne? Ama dikkat ettiyseniz yıllar önce dedim Müfit Beyciğim. E, haklısınız. Yıllar önce olduğu için daha sakin olmalıyım. Bakın şimdi onu anlatıyorum. On yıl önce evimi terk ettim. Bilirsiniz işte. Klasik baba öfkesi. Babam tam bir köylüdür. Annem ben çok küçükken ölmüş. Sonra babam tekrar evlenmiş. Tahmin edersiniz üvey anne. İkisine de dayanamadım kaçtım. Kaçtım dediysem teyzemin yanına yani. Aklınıza bir şey gelmesin. Burada teyzemin yanında kalıyordum. Ama bir, birkaç gün önce... Sizlerim... Başını sağ olsun. Sağ ne diyordum? İşte teyzem öldü. Sonra yakınlarımdan bir haber aldım. Meğer babam çok hastaymış. Kızım diye sayıklıyormuş. İnim inimin diyormuş. Göremeden öleceğim diyormuş. Yüreğim dayanmadı, aradım. "Ben iyiyim baba." dedim. Af diledim. Önce bir iki kapris yaptı, sonra barıştık. Ama beni tekrar köye dönmem için zorladı. Yıllardır şehirdeyim. Bu saatten sonra ne yaparım oralarda olacak iş değil. ...onu kırmamak için de... ...küçük bir yalan söyledim. Bence sevinmelisiniz. İnsan babasıyla küs kalmamalı. E, o da büyük olarak affetmiş sizi işte. Ne güzel canım. Babanızı mutlu etmek için söylediğiniz küçük bir yalandan ne çıkar? Ne demek ne çıkar asıl mesele bu yalan. Köye dönmemek için... ...babama mutlu bir evliliğim olduğunu... ...iyi bir işte çalıştığımı söyledim. Ay, bu yalan... ...söylediğiniz kadar küçük değilmiş ama... ...en azından evli olduğunuzu söylemediyseniz... ...işsizliğiniz bir şekilde çözülür... ...nasıl olsa yanınızda değil... E, ...ara sıra da ziyaret ederseniz... E, ...mutlu olurdu... ...evlilik işi biraz karıştırmış... <gülüyor> ...dua edin de boşandığınızı söyleyinceye kadar... ...kocanızı tanımak istemesin... ...yalan yalanı doğurur değil mi ama? İşte sorun tam olarak bu... ...nasıl yani... ...boşandığınızı da mı söylediniz... ...adamı öldüreceksiniz kahrından ya? ...hayır onu söylememe fırsat vermedi... Bugün buraya kocamla tanışmaya geliyor. Sesimi duyunca birden iyileşi vermiş. Yola çıkmış. Ne diyorsunuz? Şimdi söyleyin, ne yapacağım ben? Tekini bunun için aradım. Onu kocanız olarak tanıtmayı mı düşünmüştünüz? Evet, ne yapayım? Birkaç saat dine. Babam köyüne mutlu olarak dönerdi. Ondan sonra ne zaman görüşürüz, kim bilir. Birkaç ay sonra da ben onu ziyarete giderdim. Cahil, zavallı bir adam. Gördüğü, inandığıyla mutlu ölürdü hiç değilse. Kalbi çok sık yokluyormuş, öyle söylediler. <gülüyor> Tekin Bey bu oyunu kabul eder miydi bilmiyorum ama... ...bence saçmalık, olacak iş değil. Olsaydı mutlaka kabul ederdi. Düşünsenize, yaşlı bir adama hayat veriyorsunuz. Biricik kızının mürüvvetini bağışlıyorsunuz kalbi tekleyen her an ölümü bekleyen bir adama çok görmeyin bunun ne olur? Ben benim çok gördüğüm yok bana niye söylüyorsunuz? Yoksa yok. Hayır, hayır. Tekin Bey olsaydı dediğiniz gibi belki kabul ederdi ama ben Evet ama yok işte. E ne olur sanki? Hasizat Tekin babam ikinizi de tanımıyor ki. Mancanın tanınmaktan söz etmiyorum. Durum hoş değil. Yani benim içinde olabileceğim bir şey değil. Lütfen ben beceremem elime yüzüme bulaştırırım Hem böyle şeylerin sonu gelmez yalan yalanı doğru işin hangi noktaya varacağını şu an ikimiz de bilmiyoruz tehlikeli çok tehlikeli iki günlüğüne geldim işlerimi halleder halletmez de döneceğim beni karıştırmayın lütfen size söz veriyorum sadece birkaç saat rica ederim mantıklı olun şu an yolda gelmek üzere adres olarak burayı verdim ...gelirse kapıyı açmazsınız ya da ne bileyim adres yanlış falan dersiniz. Ah, burası kaçıncı kat? Örmekten başka çarem yok! Aman tanrım saçmalamayın, atlamayı mı düşünüyorsunuz? Hay Allah! Bir dakika! Kapatın şu Bredim. kendini! Abartıyorsunuz! Çocuk gibi davranmayın! Babanızı mutlu etmek için büyük yalanlar söylüyorsun, ...sonra da ölmeye kalkıyorsunuz. Sizin ölümünüz onu daha çok üzmeyecek mi? Söylediklerimin yalan olduğunu öğrendiğinde daha mı az üzülecek? Bu defa o ölecek kalp krizinden. Hem ölmese bile köye dönmeyeceğim dediğimde başka bir kriz geçirecektir. Şey, köye dönseniz. He? Belki bundan sonra daha mutlu olursunuz. Hem bu yaşa gelmişsiniz. Artık üvey anne takıntılarını aşmışsınızdır. İki ihtiyam neticede. Onlar da mutlu olacaklardır, İnanın bana. Asla. Rica ederim Ay, durun, öldüm, durun lütfen rica ederim bağırmayın lütfen... ...lütfen ne olur... Tamam başka yer döneyim. size de çok yük oldum... Bu, bu çok saçma gerçekten... Ölmek mi? Asıl ölümü babam geldikten sonra görün siz... Ben, ...ben en iyisi Tekin'i arayayım... Ha, hayır hayır olmaz, yani benim burada olduğumu bilmiyoruz... ...biz tanışmıyoruz kendisiyle... ...yani Tekin Bey Uğur'un arkadaşıdır... ...ben Uğur değilim, ortalık karışır filan. O zaman ben burada oturup babamı beklerim. Siz gidersiniz. O geldiğinde bir şeyler söylerim artık. Ama ikna olur mu bilmiyorum. Çıldırdınız mı? Ben, ben sizi burada bırakamam. Evin sahibini tanımıyorum. Bana emanet burası. Uğur bana güvendi. Bakın ben sizi tanımıyorum. Niyetinizi nereden bileyim? Bana hakaret ediyorsunuz. Çok iyi. Şöyle birine benziyor muyum benle? Sadece birkaç dakikada nasıl biri olduğunuzu anlamam mümkün değil Cemile Hanım. Hem böyleleri çoğaldı. Bir sürü dalaberelerle evlere girip... Ay hala hakaret ediyorsunuz. Ben hırsız değilim. Öyle olsa Tekin'i nereden tanıyacağım? Bakın şu sehpanın üzerinde duran Tekin'in gençlik fotoğrafıdır. Aynından bende de var. Onu göstereyim. Belki o zaman bana bana inanır. ikna olursunuz. Sahi mi söylüyorsunuz? Evet işte buyurun. Aa, evet, gerçekten o size inandım. Tamam, tamam. Kötü bir insan değilsiniz. Tekin mi işte yer neyse onu da tanıyorsunuz ama teklifinizi kabul edemem. Çok tehlikeli bir oyun. Neden? ...bir açıklaması yok bunun. Tanrım, tanrım, bu kabüs <gülüyor> olmalı. Bir dakika, tamam, tamam. Daha sakin olalım, mantıklı düşünelim. <gülüyor> pekala, pekala. Ee, babanız... E, ...ne kadar kalacak burada? Hı? Ee, kaç saat? <gülüyor> Kabul ediyor musunuz yani? Size kaç saat dedim. ...bir iki saat oyalarız... ...sonra ben onu alışverişe çıkarır... ...bir şeyler uydurur gönderirim. Sanmam Cemil Hanım... ...yıllarca görmediği kızı ve piyangodan çıkan bir damadı var... ...kalmak isteyecektir babanız. Siz bana bırakın işin o tarafını... Kocaman iş seyahatine çıkacağını söyler... ...teyzemin evine götürürüm babamı. Teyzem öldüğünden beri... ...evin kapısını açmadım... ...havalandırmak lazım. Tamam, tamam ama dediğim gibi... ...size güvenmek istiyorum... ...en fazla birkaç saat... ...oyun uzamasın ne olur rica ediyorum. Ay ay çok çok çok çok teşekkür ederim. Ay bu elinizin altında kalmayacağım ay, inanın aman, bana. Aman. Ay, ay, ne olur ay, mümkünse ay. görüşmeyelim. Oyun bitince siz yolunuza ben yoluma. Benim için hiçbir şey yapmayın lütfen. Siz nasıl isterseniz. Ne yapıyorsunuz? Giysilerim fazla fraban. Doğru düz bir şeyler giyeyim artık evli bir kadınım ne de olsa. Daha değerli toplu bir kıyafet getirmiştim yanımda. Ya, ne demezsiniz <gülüyor> Ama lütfen odayı kullanın Aa, olmaz Haklısınız Ben telaştan ne yaptığımı bilmiyorum <gülüyor> Geçen sene evlendik tamam mı? Tarih önemli değil at kafadan nasıl olsa unutur. Hmm, siz iş adamısınız ben de bir şirkette çalışıyorum. Kızımı alırken bana niye sormadın gibisinden sorular sorarsa... ...çok ısrar ettiğinizi ama Cemile sizden çok çekindiği için söyleyememiş... ...affedebileceğinizi düşünememiş efendim türünden cevaplar verirsiniz. Ha bir de onu aramam için sizin ısrar ettiğinizi de söylemeyi unutmayın. Sırf hasta olduğu için arandığını düşünmesin üzülür. Anlaştık mı? Peki anlaştık. Çok şükür. Dediklerimi unutmayın ne olur. Bence siz unutmayın. Lütfen kızmayın bana. Bakın tıkandığım yerde araya girin. Beni yalnız bırakmayın. Siz susarsanız bana yüklenir. Hiç merak etmeyin. Ah! Ah! Ha ah. geldi işte. geldi. kapıyı siz açın. Tamam. Tamam. Ay, ay, ay. Buyurun. E, kimi aramıştınız? E, e, Cemile'yi. Ben babasıyım. Ah, e, buyurun efendim, buyurun. Cemile. Ah babacığım! <gülüyor> Hoş geldiniz. E, elinizi öpeyim efendim. E, e, ben deniz müfit. E, ben denizde bahçıyar oluyor. Ben de çok bahtiyar oldum. E? e Cemile, Gocan adımı daha önce söylemedin galiba. Hayırsız evlat. <gülüyor> Neyse. Ah, demek adınız bahtiyar Ben de bir an şey oldum. Yani sizi ilk defa görünce. <gülüyor> Aa Cemile. ...bunca yıl küstürür mü insan babasıyla? He? Bak ne kadar üzülmüş adamcağız. Evet. Buyurun şöyle efendim. Buyurun şöyle koltuğa geçin orası rahat. <gülüyor> <gülüyor> ya neresi rahat? Bir ayağı kısa bu koltuğun. Düşüreceğiniz mi beni? <gülüyor> Hay Allah ne olmuş koltuğun ayağına? Daha önce aksamıyordum. <gülüyor> şey, babacığım ben temizlik yaparken... Ha. ...sağlam olanla yerlerini değiştirmişim. Müfit'in daha de haberi yok tabii. Ee, siz şuraya oturun. O, orası Sağlam. Tamam tamam istemez ee, sandalye ver bana sandalyeye oturacağım E tabi babacığım müfit sandalye verir misin oradan Nereden Canım işte mutfaktan <gülüyor> Aman <gülüyor> Allah rezilliğe bak gelmeseydim keşke Cemile bu sandalyeler yerinden oynamıyor yeri yapışık galiba <gülüyor> Hayatım hatırlamıyor musun? Orayı Amerikan mutfak yaptırdık. Sandalyeler Hı. çivili. Yani sabit. Ah. <gülüyor> <gülüyor> ha, evet. ne bir ee, baba duydun işte. Mutfağı bulmuşlar Amerikası kalmış. Amerikalıya karışırmış evin sandalyesine. Baba gel şuraya otur dinlen. Bu koltuk kesinlikle rahat. Ben hemen bir kahve yapayım sana. Nasıl olsun? Cemile. Bırak kahveyi de otur konuşalım. Sonra yaparsın. Haklısın tabii. Biraz kızgınsın biliyorum. Kahve yapayım sakin sakin konuşalım olmaz mı? Aa dur bakayım. E, sen kilo almışsın biraz. He? E, uzun zaman oldu tabii. Kahvenizi nasıl yapayım <gülüyor> babacığım? Canım belki adamcağız kahve içmeyecektir. Çay yap istersen değil mi beyefendi? Babacığım. Damat efendi. E, Buyurun efendim. Anlat bakalım. Hiç merak etmedin mi? Neyi efendim? Yahu bir kıza talip oluyorsun. Sorgusuz sualsiz evleniyorsun. Muazzisi nasıldır? Namuslu mudur? Ailesi nasıldır? Kaya kavuğundan çıkmadı ya... ...anam babam var mı? Nerededir diye hiç sormadın mı? <gülüyor> Merak etmez olur muyum? Oo, hem de nasıl? Hep sizi sordum durdum. Cemile de hep o talihsiz hikayeyi anlattı durdu. İnanın çok pişman. Baba... Ne yalan söyleyeyim müfit çok ısrar etti el öpmeye gidelim diye ama... ...her defasında engelledim onu. Çok korktum çünkü. Gerçekten inan bana beni affetmeyeceğinden korktum. Ya, ne ne işim, ben bak yine başladı. Lütfen Cemileciğim adamcağızı evet. üzmeye hakkın yok. Hadi ağlama. Hadi. Ağlama da çayları getir hadi, artık evet. hadi. Çay mı? Daha yapmadık ki. Yap o zaman. Ailen nerede? ...Safranbolu'da, annem var sadece, babam sizleri ömür. Kardeşleri? Yok, ben tek çocuğum. Bu benim kız, anam üvey diye evi terk etti. Anlattı değil mi sana? Evet, evet, anlattı efendim. Dedim ya, işte az önce... Ya anlattı. bir daha dersen ne olur sangı ya? Bir şey olacağından değil efendim de... Baban öldü mü? Cemile senin ailenin yurt dışında olduğunu söylemişti. Öyle mi? Ha, ...bir ara gitmişlerdi. Almanya'ya mı? Ha, orada mı öldü baban? Yok, e, memlekette öldü. Ha. E, ne iş yapardı rahmetli? İşçi miydi? E, yok, değil. E... Yani hiç çalışmadı yurt dışında. E, memlekette e, vergi dairesinde e, muhtemetti. Canım hayatım bir tane. E baba babam şeyi diyor. Şimdi telefonda konuşurken yanlış anlamış. He. Hani bizim Tekin Bey var ya benim patronum. O yurt dışına çıkmıştı o gün. Ben de babama işimden söz ederken patronum yurt dışında demiştim. İşte o da şey anlamış aileni falan. O, olur böyle şeyler canım. Zaten ikimiz de çok heyecanlıydık. Değil mi baba? Hani bunadım galiba. <gülüyor> Aman efendim bizler bile unutuyoruz bu yaşta. Ne önemi var? Düğün yaptınız mı bari? Yoksa yalnız nikah mı kıydınız? Aman ne düğünü baba nikah işte. Resmi nikah hafta fotoğrafınız çekilmiştir herhalde. Gittiğin günden beri... ...sırma halanın dilindesin. Bizim kız evde kaldı deyi... ...gözleri dolar dolar gider garibim. Mülbetini görsün de sevinsin zavallı. Bir ay her çukurda benim gibi. Canım halam... ...ne yapıyor şimdi? Ne yapacak semila Halan yatalak zaten. Hala yatıyor. Öyle ya benimki de laf işte. Hani bir fotoğraf verin de baksın garip. Selamını gönderdi. ...seni sever bilirsin. Ya bilmem mi? Şey baba... He. ...aksilik işte fotoğraflar... ...yanmış. Baba, baba baba. Hiç sorma. Hep Müfit'in yüzünden. Baba. Adam gibi bir fotoğrafçı çağırdı dedim... ...tuttu Şişt. o adamı getirdi. He. Allah Allah. Benim ne suçum var adam çekmeyi bilmiyorsa? Hem o da bilerek yapmamıştır fotoğrafları. Olmuş bir kaza. Biz size bir ara çektirir... ...yolarız merak etmeyin. Cemile ne dolanık duruyorsun otursana. Ha. E sen okundu mu? Ha? E, yok daha okunmadı galiba ben duymadım. İyi. İyi. İyi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İş güç nasıl gidiyor? Çok şükür uğraşıyoruz işte binalarla işte, inşaatlarla. Niye <gülüyor> oğlum? Az kazanıyorsun? Ne işin var inşaatlarda? Gerçi aferin... ...boş zamanlarında da çalışmanı sevdim. <gülüyor> boş zaman mı kalıyor sanki baba? Projelerden başımı kaldıramıyorum vallahi. <gülüyor> ama iyi kazanıyorum ha, ...çok şükür. İnşaat işi iyidir ama mevsimlik. Benim iş pek mevsimlik sayılmaz. Her zaman üretmek lazım. Sürekli yeni projeler peşindeyim. Taş örmenin sonu yok ama. Kışın aç kalırsın. Öbür işi bırakma bari. <gülüyor> Hangisi Kumaş ithalatı Kumaş mı <gülüyor> Neye alakası var şimdi Ne biliyorum ne alakası var Ne dediğinize bilmiyoruz ki İthalat yapmıyor musun sen He? Ce Ce Ce Cemile <gülüyor> Ne oldu sana Ay. Ne bavlanıp duruyorsun <gülüyor> Cemile. <gülüyor> Cemile Niye bakıyorsun suratıma Bir şey mi oldu ...yok bir şey, öyle bakayım dedim. <gülüyor> Cemile, çay oldu çay? Ne diyordum? <gülüyor> Cemile senin kumaş ithalatı yaptığını söyledi. Ben dedim. Evet ama şey için dedim. Şimdi daha önce yapıyordu. Yani kumaş işi yapan bir arkadaşı var müfetin. Değil mi canım hani Tekin'in orta olan o adam var ya onu şey yapıyorum ben. Kızım, Tekin dediğin senin patronun değil mi? ...bir öyle diyorsunuz bir böyle. İkinizin de aklı başında değil. Hani tencereyi hayır, şey değil. evet Yok hayır yani eskiden. Şimdi bir şirketin yöneticisi... ...eskiden kumaş ihraç ederdi... ...şimdi etmiyor. Eee şimdi sadece inşaata mı gidiyor oğlum? Kızım niye doğruyu söylemiyorsunuz? Boşan duvacı desene şuna. iş adamı diyor bir de. Yok efendim yok öyle utanma, değil. Utanma utanma. Haa ustabaşı mısın? ...ustabaşılar pek yediremez durumu... <gülüyor> ...ustabaşı filan değilim efendim... Değil ...ama mi? bak gözünün önüne bakmışsın... ...bu eve almışsın... Aa, e, ...güneş görmüyor yalnız... Ya. Ee, ...şu perdeleri açın biraz ya... ...olmaz... ...perdeleri açmayalım... ...açmamak lazım öyle... Ee, ...öyle güneşi... mobilyaların rengini alıyor babacığım... Ha. ...yani ne zorluklarla alınıyor onlar... Müfit de hep açalım der bak şu koltuğun rengine bak He? Önceden böyle miydi ha Söyle bakalım müfit efendi Peki peki tamam açma <Gülüyor> Şş, Beni bak Hanım kısmının her dediğine her dersen ne alırsın ortada Cahil oldum <Gülüyor> <Gülüyor> Ezen ee, okundu mu Bari gazayı yıkılayım Saat kaç Ooo Daha çok var e ...şöyle ozanayım biraz... ...bu saatlerde şekerlemezsek... ...kendime gelemiyorum... <gülüyor> <gülüyor> ...olur mu baba... ...ne güzel konuşuyoruz... ...yoruldum oğlum... ...insan böyle mi yapar... ...hani bir de konun bari... ...yok öyle demek istemedim efendim... ...çok hoş sohbetsiniz ya ondan... ...sizi rahat ettirmek için ne gerekiyorsa yaparız biz... ...durun bakayım... Aa, ...sizin renginiz atmış... Biraz hava mı acaba ne dersiniz Yatınca daha kötü olmayasınız Babacım benim çıkmam gerekiyor Biraz sebze falan alayım evet. Hiçbir şey kalmamış evde ah Cemile, ah Cemile Hiç düşünmüyorsun böyle şeyleri İnsan evinin sebzesini nasıl unutur Hah, Hadi ah. babacığını da götür Hava alır adamcağız ee. <gülüyor> Baba kız alışveriş edersiniz Yok yok çok yorgundur şimdi Ben bir koşu alıp geleyim Siz sohbete devam edin Ne yaptığını sanıyorsun sen Hı? Ne konuştuk Al götür şu adamı. Tepimi attırma. Yavaş duyacak. Canım tartışmayın zebze için. Hiçbir yere gitmiyorum ben böyle iyi. Damat. Sen nargile de mi içiyorsun? Ee, e, e, arada bir işte. Ee, kaç tane öyle nargile dükkanı gibi. Hasan'ın kahvesinde bile bu kadar yok. Ee, uğur koleksiyonu sever. Hangi Uğur? Uğur mu dedim? He. De Hay Allah. Hay Allah. <gülüyor> Kendimi Uğur'la karıştırdım. iyi mi? <gülüyor> Uğur benim arkadaş. E Tekin Bey'le ortak arkadaşımız. E e e e e ne karışık aklınız sizin böyle. Bu Uğur çok gelip gidiyor galiba. E G gelir evet. E çok gelir gider. E Tekin, e ben e bir de Uğur. Bazen nargile içeriz işte. Eski gelenek. E Aslında bu nargileler Uğur'un koleksiyonu. Alaa mi. Ya evet. O burada mı muavize ediyor? Evinde yer yok mu canım? Ya, ben de kızım geçenlerde götürecek baba, getirecek. <gülüyor> Hayırdır Cemile nereye? E sebzeciye herhalde. Asla olmaz. Asla olmaz. Ben giderim. Şuna bak. Ta nerelerden baban gelmiş. Olacak iş mi? Geç otur şuraya. Ama mesele etmeyin hiç. canım alırsınız bir ara. Ee, ne zaman geliyorsunuz Aydın'a el öpmeye? <gülüyor> geliriz tabii. <gülüyor> bir, bir işleri bir yoluna koyayım, geliriz. Ben şu sebze işini bir koşuda halledeyim, hemen gelirim. Ah, uzattın ama ha. Bunca yıl babanı görme, sonra da yalnız bırak. Olmaz öyle şey. Canım, yalnız olur mu? Sen varsın ya. Canım, ben başka, sen başka. Ben alırım sebzeyi. Hadi canım, otur bakayım. Ne alayım? Hı? Kereviz, patlıcan. Hıh, hıh. Hadi ama ne? sen seçemezsin. Peşmeriniz hiç bir yere gitmiyorsunuz. Oturun şuraya. Olmaz ki damar. Tanirlerden geldim şu yaptığınıza bak. Hadi benim kızım asi düşünce siz. Senin yaptığın ayıp olmuyor mu ama? Geleceğimi söylemiştim. Önceden alınmaz mı bu bızzaktım? Yemiyorum hiçbir şey. Siz de hiç bir yere gitmiyorsunuz. Aa yeter canım. Ay ah, ah. Cemile. Ah. Şantamı be. Tansiyonum çıktı valla. Ilacımı ay ilacımı eteceğim. Buyur baba. Ay, ay. Hay Allah. Nereye koydum? Hani ister misiniz unutayım? <gülüyor> Aman baba. <gülüyor> Kim ister Allah aşkına? <gülüyor> <gülüyor> babam, babam ne işlere bulaştım ben? Ben... Bakın. Yok hayatım olur mu ben bakarım. Gitsin bu olur artık. ama Efendim baba. Sularınız akmıyor mu sizin? İnanç içeceğim su yok. Akıyordur herhalde ben bir bakayım. Cemile'nin gezdiği dağları ve şey. Bir ihtiyacınız var mı diye soruyor. Kim o? Benim efendim. Dünya görevlisi Muammer Tanışmıştık ya. Sağ ol Muhammed efendi. İhtiyaç mı ihtiyaç yok. Şey, Eh, yalnız olacaksınız sanıyordum. Hoş geldiniz beyba. Ve be yenge. <gülüyor> Bunlar... E ben eşiyim Cemile. Siz yeni bina görevlisi olmalısınız. Yo on yaş yıldır burada çalışıyorum ben. Muammer efendi. Muammer efendi ihtiyarı çaktırma. Yeniyim de gitsin sonra anlatırım. ne Muammer bey. Bak bu da benim babam. Saygılar beyba. Bu sular niye kesik? Tekin Bey evin su basmasın diye saatten kapattırmış. Tamam, tamam. Tedbir olsun gene. Muammer gidebilirsin sen biz hallederiz. Tekin kim oluyor da evin suyunu kesiyor? Ev sahibi beyba. Neyse ben gideyim. Sizin ailecek konuşacaklarınız var. Ya evet hasret gideriyoruz. Hadi Muammer hadi git artık hadi Muammer <gülüyor> hadi. <gülüyor> Bu takımda çok oluyor ama. ...yoksa aynı zamanda ev sahibiniz mi? Hayır, aslında evet. Şimdi biz seyahate çıkacaktık da bugünlerde. Ben unuturum su saatini kapatıver diye tembihlemiştim. Bizi evde yok sanıp kapatmış işte. Tövbe tövbe. Babacığım, şöyle uzan istersen. Bir iki saat uyu. Sonra sohbete devam ederiz ha? Olur mu canım? Adam yatmak istese yatar herhalde. Niye zorluyorsun şimdi? Şu hale bak ya. Ne umuyorum neyle karşılaşıyorum? ...verin bir yastık bari. Yastık mı? E, yastık mı? He, bir yastığınız vardır herhalde. E var, var. Da, nerede acaba? Ne yastığı baba? Babayak onandan. E, değil mi Cemile? E, bir kere sen teyzenin evine gitmeyecek miydin? Hani uzun süredir kapalı duruyor... ...evi havalandırın filan diyordun ya... ...teyzen öylelik kaç kere gittin o eve? Ha? Hem babanı da al götür... ...hava alır biraz. E Şeyle... Kim ölmüş? Teyzem. Ay, hay Allah, bilmiyor muydunuz? Neyse, öğrenmiş oldunuz. Cemile'nin teyzesi öldü. Nasıl olur? Cemile'nin teyzesi yok ki. <gülüyor> Öbür aklı gelmiştir gele Cemile'nin. Ne diyorsunuz? Cemile? Ay, ay, ay, burası telefon ayol? Aklım çıktı. Ben bakarım. Gürgürlerine eziyorlar telefonun için. Bırak tövbe ben tövbe. Bırak. Alo. Evet. Hmm, bir saniye. Müfit tatlı tuzlu karışık mı olsun diyor. Kim diyor ne tatlısı. Benim şey diyor işte pastacı. <gülüyor> Yanlış anlamış kapat şunu ya. Yanlış olur mu canım. Sipariş için aradık ya. Ne unutkansın sende. Allah Allah ben hatırlamıyorum demek ki. Allah'ım neler dönüyor. Dur dur dur dur dur dur dur dur. Yeter artık ya. Alo? Hala orada mısınız? Efendisiniz karar veremedik de. Siz karışık yapın kimsenin gönlü kalmasın. Hı -hı. Teşekkür ederim. Ay yani rezil ettiniz beni telefonda. Bu saçmalıklara biz Bu. Yavaş. Babam uyudu galiba. Ne çabuk. Aa. Eskiden dövleyidi o. ...başını koymaya görsün... ...hemen dalar şekerlemeye. Bakın Cemil Hanım... ...bu oyun beni rahatsız etmeye başladı. Üstelik bir de bana yalan söylediniz. Hani teyzeniz ölmüştü? Hatta ölecek bir teyzeniz bile yokmuş. Bence siz devisiniz. Bu oyunu derhal bitirin... ...yoksa ben bitireceğim. Sizinle uğraşamam. Yarın işlerim var. Geldime pişman ettiniz beni. Bu kabustan uyanmak istiyorum... Baba kız çatlaksınız. Lütfen. Size bu evi terk etmeniz için... ...15 dakika veriyorum. Alın babanızı gidin lütfen. Aksi takdirde sizi... Ah, aksi takdirde ne? Polis çağırmak zorunda kalın. Ah. Bir saniye. Sonuçta yabancı bir evdeyim. En iyisi ben gideyim. Uğur'u arayıp durumu anlatmalıyım. Bu böyle olmayacak. Ama Müfit Bey... ...beni çok zor bir durumda bırakacaksınız. Hiç vicdanınız yok mu sizin? Beni zor durumda bırakırsanız... ...başka bir gerçeği babama açıklamak zorunda kalırım. Ve o zaman siz de benimle gerçekten evlenirsiniz. Ne gerçeği? Bunların hepsi yalan zaten. Babama... ...bebek beklediğimi söylerim. Ne? O zaman buradan hiç gitmez. Daha kötü olur. Oyunu sürdürmek zorunda kalırsınız. Ama şu an sakin olursanız... ...söz veriyorum kısa sürecek. Biraz daha sabredin. Tarım buna inanamıyorum. Bela mısınız siz? Pekala. Pekala buyurun ne istiyorsanız... ...söyleyin babanızı. Polisi çağırıp uyandıracağım babanızı. Ve gerçeği açıklayacağım. Bakalım kime inanacaklar. Ne alacaksa olsun. Ya ya. Aa, aa. ya ya. Ya ya ya. Nişte bu nakoncer. Onlar notlar efendi neler oluyor? Hakkınızda şikayet var. Ya, memur bey bir dakika asıl ben şikayetçiyim. Bunlar siz bu... hiç hiç koşma yalançı. Ben Tekin Bey'i aradım az önce. Misafir falan gereceği yokmuş. Siz hiç tanımıyor diye. Aa. Ne zaman çağırdınız polisi müfit? Ay inanamıyorum. Herkes tarafa geçsin. Gereksiz konuşmayı kesin. Arayın şunları. Evladım ne oluyor? O benim tansiyon ilacı. İlajı bırak. Bak ya Cemile'nin cebinde ne geziyor benim tansiyon ilacı. Onlar çok önemli belgeler. Çatamlar ne istiyorsun? Amirim. Amirim. Bunlar zanlının çantasından çıktı. Evet. Birkaç tane maytap. Gel adamı iğne haçakladım bunu bakın mayda... benim bunlardan haberim yok lütfen dinleyin ben bu insanları tanımıyorum lütfen inanın bak Ay yapma mefih ne çabuk sıyrılıyorsun Ya bir bardak su verin bari şu ilacı bir şey. Akçe soyumayı uzatmayın. Hayır. Hakkınızda şikayet var. Bizimle karakola geleceksiniz. Benim bir suçum yok. Bugün geldim yoldan. Bizi göreyim dedim. Hay gelmez olaydı. Ben de ben de bugün geldim. Ben ihtiyel bir adamım. Bırakın gideyim. Hay ellerimi indirebilir miyim? İndir. Ha kalbim var da. Kalbi varmış. Oh. Katilsiz adamlar. Zavallı dünya iyisi, tertipli ve cene yakın Tekin Bey'e soyacaklardı? Hırsız, katil ve katilsiz bunlar. Bomba Tamam tamam Muammer Bey tamam. Siz görevinizi yaptınız. Yorum yapmayın lütfen. Bu haksızlık. Ah kalbi. Aydırın adam eliyor. Ah oh, tarım bir bu eksiktir. Ah. ah. ...yeni bulduk birbirimizi. Ay ben nerelere gideyim. O zamanında gitseydiniz böyle olmayacaktı. Çabuk can kurtaran çağırın. Baş üstüne amirim. Diğerleri ekip otasına hadi hadi acele edin. Memur bey, memur bey. Diğer öldü galiba. El emez. El emez. o ne elektrikler? Işıklar getti. Yok getmemeli. Dikkat etsene bekmadanım mızdın vallahi ölmek ister. Yatın burayı. Mutfaktan oradan alevler yükseliyor. Evet. Aynen öyle. İyi ki doğdun müfit. İyi ki doğdun müfit. İyi ki doğdun iyi ki doğdun. İyi ki doğdun müfit. <gülüyor> Uf ışıkları açabilirsiniz arkadaşlar. Doğum günün kutlu olsun dostum. Uf. Yani şimdi bütün bunlar hadi hadi rahatlayın artık geçti. Bizler doğum günü polisiyiz. Doğum günü olanları yakalıyoruz tabii. ki <gülüyor> Bütün bunlar bir oyundu müfit Organizasyon şirketini ayarladım Artık böyle kutlanıyor özel günler dostum evet. Şaşıracak ne var Hani sen hayatının çok monoton gittiğinden Söz ediyordun ya evet. Bir renk bir şey lazım diyordun Bir heyecan işte sana heyecan <gülüyor> Sağ ol yani Uğurcuğum Biraz daha devam etseydi kalbim duracaktı bu kadar heyecana gelemiyormuşum demek ki. Yo, o tam zamanında müdahale ettik canım. E, peki e, bu ev... E, ...yani Tekin Bey biri. Yok Tekin Bey diye biri yok. Bu ev benim. Sana uzun süredir bahsediyordum ya stüdyo tipi bir ev alacağım diye. Ve sonunda aldım. Senin doğum gününle birlikte onu da kutlayalım istedim. Sen delisin Uğur. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Yaşadıklarım tam bir kabus. Haklısın haklısın. E bir düşünsene kabus görüp uyandığımızda nasıl şükrederiz? Ha? Sıcacık yatağımdayım çok şükür. Hepsi kabusmuş deriz. İşte o anki mutluluğu bir hatırla sende. Nasıl bir plan bu? Ta nerelerden kalkıp geldim. Toplantı da oyunun bir parçasıydı sanırım. Evet şu işi bu. A'dan Z'ye hepsi bina görevlisi Muammer biçare kadın Cemile öldüğünü sandığınız bahtiyar amca polis memurları hepsi. Ben organizasyon şirketinden şöyle diğer Ben Halit Efendim. Sözde kayınpederiniz Bahtiyar. Yani. <gülüyor> Memnun oldum. Ben de Ahmet. Yani dünya görevlisi Muammer. Nasıl? Gözlüksüz daha yakışıklıyım değil mi efendim? Bizlerde evet. organizasyonun sözde polisleri. Ben Kamil, ben de Cihan. Vallahi şoktayım hala. Çok iyi oynadınız. Hadi o zaman başlasın eğlence. Müzik lütfen. müzik. müzik. Peki Sözde polislerin çantamdan buldukları maytapları nasıl koydun Kayınbederinize hmm. sandalye sökmeye çalışıyordunuz ya Amerikan mutfaktan ne? İşte o arada koydum çantanıza <gülüyor> İnanmıyorum müfit Gerçekten tabure sökmeye mi uğraştın ha, dalga Sabit taburelermiş Nereden bileyim <gülüyor> Evet dostum kaç yaşına girdin bakalım İnanmayacaksın ama ben bugün en az on yıl yaşlandım Uğur. Hadi yapma müfit. <gülüyor> ben açmayacağım Uğur. Kalbim dayanmaz. <gülüyor> tamam tamam ben açıyorum. İyi günler. Uğur Bey değil mi? Evet. Yanlış gelmedim. Evet evet benim. Ben kuru pasta siparişinizi getirdim. Özür dilerim biraz geciktim sanırım. Taze olsun diye. Aa önemli değil. ...biz de daha yeni başladık zaten. Kuru pastaya sıra gelmemişti henüz. Ee, şöyle masaya bırakın lütfen. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ah bir dakika lütfen. Bahşişi unuttum. Ee, buyurun. Şey affedersiniz adınız ne sizin? Adım? Hı hı. Tekin. İyi eğlenceler. Tekin, Tekin mi? mi? Tekin mi? Yok. Yok ben oynamıyorum. Ben oynamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ball Güzel bir gün. Zeynep Nülfer Özçelik'in yazdığı oyunu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.